Dür ki se Abu Saîd el Harrâz bu da büyük imamlarındandır. Dür ki kullu faydın bâtının muhalifü'z-zâhir fehu bâtil. Her ilham diyor zahir ayet hadisin zahirine muhalefet ederse bâtıldır diyor. Hatta Ebû Hâmid el Gazâlî İmam Gazâlî dediğiyle meşhur rahimehullah nedir? مَنْ قَالَ اِنَّ الْبَاطِنَا يُخَالِفُ الظَّهِرْ فَهُوَ اِلَى الْكِفْرِ minhu مِنْهُ اِلَى الْإِيمَانِ Çimdese batın zahire muhalefet edebilir. O çifre daha yakınır imandan. Onun için milledun ilmi nübuvvet ilmidir, vilayet ilmi değil. Şimdi bu kıssa da bu da bitti. Hazreti Hıdır'la mesele bitti. Şimdi burada bazı kıssalar var. E, bazı... E, mübhem dediğimiz meseleler var. Ne kıssasında ne masalında. Hazreti Musa'yı ile Hıdır'ın aleyhimiz ve kıssalarında mübhem meseleler var. Olar da nedir mübhem meseleleri? Oları da niye biz e, söylemek ihtiyacı buluyoruz? Çünkü bu, bu, bu konuda çok bid'at hırafat var. Mübhem mesele nedir? Bilinmeyen meseleler nedir? Çünkü allah Teala nasıl Hazret ve Adem'in dediği e, Asasın şey hangi ağaçtan yememiştir Hazreti Musa'nın asası hangi ağaçtan yapılmıştır? Bunlar önemli meseleler değil. Önemli olan illettir. Mesela kitap, tarih, Kur'an, tarih, kitabı değil desin sene filan, tarihte filan yerde. İbret kitabıdır. İbret alacak. Hikmet nedir bunda koyacaktır. Cerisine teslim olacaksın. Ama her şeyi söylesem Allah Teala o zaman imanın değeri kalmıyor. Sen her şeyi biliyorsun. Nasıl ee, Allah Teala her her kafiri anda cezasını verse hiç kimse küfür etmez aynı meseledir. Birinci mesele diyor ki bu kısa bu olay nerede geçti Hazreti Musa'dan bu me mecüldür. Ee, Sine'de mi geçti? Filistin'de geçti? Mecüldür. Ama e, bu mecüldür Allah Teala zikretmemiş. Sonra diyor mecmu al Bahreyni. Bu mecmu al Bahreyn nerededir? Ee, kızıl denizden e, yoksa aşağısı, aşağısındaki okyanus, Hind okyanusudur. Yoksa e, Cebel Tarih dedikleri oradadır. Nedir? Bu bilinmiyor. Ama racih olan, racih olan ehli sünnet Allah-u Alem bu Sine'de oldu. Mecm'i al şu anda Sine'de, e, Sine Yarımadası gibi bir yer var. Oradaki deniz, denizin birbirine e, yapışıyor. Biri e, Hızıldeniz'in e, kuzeyde içi ayrı O mecmuel Behreyn'dir. Maalesef e, ciddi Tağut Hüsnü Mubarak orayı ne yapmıştı en son dönemde? E, pislik yuvası yapmıştır. Bütün Yahudiler, Batıllar orada gidip e, dünyanın en pislik yeridir. Siyahi yani turizm bir belgesi yapmıştır. Bütün pislikler orada dönüyordu maalesef. Şimdi, o, o yerde nedir? Dediğimiz gibi Hazreti Musa'nın yeridir Orada Hıdır Aleyhisselam'den Bilişmişti Sonra diyor ki e, O şey, e, o taşın adı neydir O taş neredeydir ki Geldiler oturdular yanında Bunların peşine gitmek gerek yoktur Bir de diyor ulme, O su neydir balığa O balığa feta dedi ki O balığa su değdi Balığı koydu yanına poşette Torbasında bir damla su değdi ona O sudan sonra balık canlandı yolunu aldı gitti o su neydir e, o nerededir bilmiyoruz sonra döndüklerinde Hz. Hıdır nerede buldular o mekan nedir bilmiyoruz e, cemiye nerede mindiler onu da bilmiyoruz o cemi e, insanın ehlin isimleri neydir bilmiyoruz Hazret Hıdır aleyhisselam o çocuğu öldürdü babaları annaları hangi köyde kalıyorlar? bilmiyorduk o köyün adı nedir bilmiyoruz bunlar nedir mübhemlerdir Hangi duvarı kalktı? O duvar nedir? Adı nedir? Bilmiyoruz. O kral hangi kralıdır? E, bütün cemileri alıyordu. O da mübhemdir. Bulara biz iman etmemiz lazım. Şer değil sormamız lazım. Anlatabildim mi? Sonra e, Musa'nın fetası nere gitti? Hazret ol giderken. Yuşa bin Nun nere gitti? Nerede bekledi onları? E, ayrıldım oilerden. Onu bilmiyoruz. Sonra Hz. Musa ne, ne zaman döndü e, bir de kavmına? Acaba bu e, cemi, e, Firavun'dan önce miydi? Firavun'dan sonra mıydı? Gerçek racih olan Firavun'dan sonra e, Bu da mübem meselelerdir. Bir de sürprizler var bu kıssada. Kim için? Hz. Musa için. Bazı sürprizler var. Bunları da bilmemiz lazım. Bunlarda da fayda var alimler diyorlar. Sürprizler nedir? Hz. Musa şimdi gelmiş bir Kendinden başka bir nebiden bir peygamberden ilim alsın Burada sürprizle karşılaşıyor Hazreti Musa Bakıyor ölü bir balık tuzlanmış pişmiş bir damla su da yiyor, ondan sonra denizde suyun alıp gidiyor Hatta seraba dedikleri nasıl bir gemi gittikten sonra peşinde bir müddet iz kalır O balığın böyle peşinden iz kaldı canlı olarak indi gitti Nasıl diriltir Bu mucizedir. Hazreti Musa bunu bilmiyordu. Yani biliyordu. Allah ölüyü diriltir. Ama bunu bir sürpriz oldu ona. Allah subhanehu ve teala istese kudretiyle her şeyi diriltir. İşte bu bu bir sürpriztir. Ee, sonra sürpriz oldu Hazreti Musa için. Ee, i̇nnehu o balığın yerinde döner. Ee, birden baktı aynen o yerde Hazreti Hıdır var. Bunu da beklemiyordu yani biliyordu oralarda var ama nerede tam o balığın yerinde Hazreti Hıdır var bu da sürpriz oldu Hazreti Musa için. Sonra sürpriz olan Hazret gelmiş ilim öğrenmeye Hazret Musa diyor sen benimle sabre edemezsin. Bu da sürpriz onu için nasıl sabre ben peygamberim ilim öğrenmeye gelmiştim. İnne kelan tasat iğmeye sabre ilk sefer böyle bir sürprizle karşılaştı. Sonra bir sürpriz oldu baktı bu ilim öğrendiği adam gemiyi bozuyor. Bu da sürpriz. Çocuk öldürüyor. Bu da sürpriz. Duvar yapıyor. Bu da sürpriz. Ee, bir sürpriz daha oldu. Adet ürüfte o zaman yokuymuş galiba. Nedir? Köy insanları seni misafir etmiyorlar. Cimridiler. Bu da sürpriz oldu Hazreti Musa'ya. Sonra sürpriz bu üçü mübhemdir. Bilmiyor neden sürpriz oldu. Bu işler nedir ya? Hazreti Musa diyor. Bilmiyor. Sonra sürpriz oluyor. Bir melik zalimdir alıyor cemileri. Sonra e, sürpriz oluyor. O melik o, o, anlıyor Hazreti Musa. O, me, o cemiyi bozdu. Çünkü sürpriz oldu. Cevabı verirken ona. Sonra sürpriz oldu. Bu çocuk çafir olurdu. Babanın anasını şey yapardı. Sürpriz oldu. O duvarın altında e, şey vardır. E, ç, e, e, hazineleri vardır. E, sürpriz oldu. Hazreti Musa birden Hazret e, şey ciddi görmedi onu nere gitti, ne oldu anlatabildim mi? Bu sürprizler de dersten alınır. Şimdi bir daha e, başka bir dersler çıkarsak buradan. O da nedir? İlim talabında dedik İlim talabında e, ilim talabı alimler diyorlar ki dersleri biz saydık ama işte bir de hatırlatarım. İlim talabı çok önemlidir ne kadar uzak olsa ilim talabına devam edecektir insan. Ama burada e, bir şey var. Hazret Musa diyor ki la abrahu hatta hukuba. Bak ilimde talabında ciddi olacaksın. Ciddi olacaksın. Hukuba nedir? Arapçada e, 100 sene bazı diyorlar 60 sene racih olan hukup e, Allahu alem e, şeydir. Yani bir bir insanın ömrü Aşağı yukarı 70-80 senedir. Yenide 100 senedir diyelim. Bir 100 sene geçsem ben bunu bulacağım. elim talab edeceğim. İlim talabında hümmetimiz yüksek olması lazım. Sonra hütü orada unuttular. İbretler nedir bu derslerden? Dir felemmâ beleğe mecma'a beynahuma nesiye hütuhuma. Hütü unuttular. Kim nesiye etti hütü? E, Fetâsi etti. Yuşa'yı etti. Ve çünkü Musa Hz. Musa ondan ne dedi? Dedi getir o şeyi e, yemeği yerim. Dedi orada unuttuk. Demek ki insan oğlu unutur. İnsan oğlu unutur. Bu unutmak da peygamberler de unutabilirler. Ama burada unutmak kim unuttu? Fethası unuttu. Neden unuttu? Kur'an subhanahu teala unuttuğuna göre nisbet ettik de nesiyahutuhuma neden nesiyahutuhuma Burada Hz. Musa bilmiyordu hüt unutulmuş. Yoruldu diye de unutuldu ama burada nispet ne oldu? İçisine doldu. Nesiyah, cem'i. Kişisi unutulardır hütü. Neden kişisi unuttu ama şeyde biz biliriz masalda biri unuttu. Hz. Musa bilmiyordu. Burada alimler diyorlar ki e, her zaman e, mesuliyet e, toplumun üzerine gelir. Nasıl baba, anne çocuktan mesuldür? toplumun üzerine gelir. Onun için o toplumdan e, kim mesuldür? Hazreti Musa mesuldür. Onun hatası da talebenin hatası da mahsusudur alime. Evet. E, ondan sonra dedik derslerden işte ilim e, ilim talep etmek için e, ihtiyaç alacaksın, yola çıkacaksın, yanında yemeğini içmeğini götüreceksin. Bu da nedir? E, bu da önemli bir meseledir. Ee, sonra e, Nisyan dedik. O çocuk in, unuttuğunda dedi fe innini seytu lhutu ve illa şeytan en ezkurehu. nispet etti? Nisyanı şeytana etti. Ben hutu unuttum ama bana kim unutturdu? Şeytan unutturdu. Çünkü şeytan kendisi fiil yapamaz. Şeytan sene girer seni kullanır. Burada bunu, bunu istintaj ediyoruz. Yani alimler buradan bunu çıkartırlar der. Çünkü şeytan bilerek bir şey yapamaz. İktidar yoktur yapsın. Gelsin bu, bu kutuyu buradan alsın, buraya koysun yapamaz. Ama ne yapar? Seni kullandırır. Bak Feteh dedi? Yuşah aleyhisselam da diyelim. O ne dedi? Radıyallahu anhü desek daha sahihtir. Ne dedi? Çünkü dedi ben, ben unuttum onu. Beni de şeytan unutturdu. Demek ki bütün fiiller şeytana sebebi şeytandır. Ama fiili kim yapar? İnsanoğlu oğlu yapar. Sonra diyor: فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ fil الْبَحْرِ acaba سَرَبًا. Aldı sarap gibi gitti. Sarap nedir dedi? O yolda böyle iz koyar. O da çok güzel bir e, mucizedir. Allah Subhanehu Teala şey yaptı. Sonra hadiste geçtiği gibi: وَأَنَّ بِأَرْضِكَ selam خَدِيرٌ dedi. Salam veren özne Yerde salam var mı? Alimler diyorlar Hıdır Aleyhisselam'ın bu sözü yen o zamanda o o ülkede salam veren insan yokmuş, mümin yokmuş. Onun için Hazret Khidir ne yaptı? Tehcubu kaldı Enteresan bir tane salam vermiyor. Var mı bir yerde salam? Yen de ne diyor? Alimler diyorlar: İnna husen salam veriyim. Yer üzerinde salam olur mu? Olmaz. Kıyamata kadar savaşlar olur, e, şey olur, e, fitne olur. Hiçbir zaman şey olmaz. Çünkü Allah Teala diyor velavla daf'u'n-nasi ba'dhuhum ba'dhuhum bi ba'dhin lefesadetis-sem birbirine Allah Subhanahu taala vurmasa savaştırmasa yer yer bozgunluğa uğrar. Evet. Sonra abeden min ibadina فوجد عبدا من عبادنا عبوديه لوصف الخضر عليه السلام. Bu da delildir neye? İnnehu o hakiki peygamberdir. Çünkü peygamberlerin en büyük zahir şeyleri nedir? Ubudiyettir. Onun için Resulullah abden nebiyyen Resulâ. Bak Hazret Nuh'u Allah Subhanahu ve teala İsra surasında üçte ne diyor? nasıl vasf ediyor? Zürriyete men hamelnâ ma'nûhin innehu kana abden şakura Sonra Resulullah için ne diyor? asra asrâ bi'abdihi leylen. Bu da delalet eder abettir. Sonra bir ayette daha bir faydalı bir şey. Ne diyor? Rahmeten, rahmetu, ne diyor? <gülüyor> Âteynâhu rahmeten min indine ve min ilme. Burada rahmet nedir? Rahmet ilimden daha kapsamlıdır. Rahmet Allah Subhanahu teala her çeşe rahmet edebilir. Ama ilmi özel insanlara verir. Onun için yer üzerinde mümin, salih, kafir hepsi çoktur. Ama alim her zaman azınlık olur. Nübüvvet de azınlığın azınlığıdır. Allah seçtiği şeydir. Onun için ilim çok önemli meseledir. Ama ilim öz asılda allah Allahu Teala'nın bir hibetidir. Ama bunun içinde mesela bu nedir? Bu faydalı nübüvvet ilmidir, şeriat ilmidir. Ama bunun yanında o de girer mi? Dünya ilmi bilimciler mumun içine eğer bilim Allah rızası için olsa girer ama Allah rızası için olmasa girmez. Yer üzerinde Allahu Teala insanlara bilim vermiş. Doktorluktur, tubdur vs. bu meseleler nedir? Faydalı meselelerdir. İnsanoğlu oğlu bu meselelerden çok dersler çıkardır Ama bunları kötü yere koyulansa bugün de silah da yapıyorlar, kötü silahlarda yapıyorlar, insanları da öldürüyorlar. Bu da ilimdir. Her şey Allah rızası için olması lazım. Bir de e, bu derstenlerden en önemli talep elimde Hazreti Musa'nın gördük ne kadar edebli, ne kadar ilmit istiyordu. Hatta ne diyordu? Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimme ullimte ruşta yani senin geldiği o ilmi alayım, o ilim nemmen yolumu bulayım, hakikati bulayım. Yani ilim talebe alimler diyorlar Allah rızası hiç olur. Olmaz beddesler ben alimim. Olmaz deseler ben alimim. Onun için e, bu ihlas çok önemlidir bu meselede. Sonra e, ne diyor? İnne kelen tastati sabra. <gülüyor> Hazreti Musa'yı sabredemezsin. Sabredemezsin. Len tastati ami sabra. Sabredemezsin. Burada Hazret Musa'yı küçük düşürmüyor. Burada zahiren ayette ne diyor sen benimle sabredemezsin. Yani Hazret Musa'yı küçük düşürdü. Çinci ayette açığlıyor, Çinci ayette açıklıyor. Ne diyor? Diyor, وَكَيْفَ تَصْبُرْ عَلَمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا Demek ki, in, insan oğlunu burada Hz. Musa'yı birinci ayette küçük düşürür, öyle anlaşılıyor ama öyle değil kastı. Çünkü sen benimle sabredemezsin. Burada sabır değil, sabredebilirsin. Ama nece sabredersin, nasıl sabredersin, neye? Eğer bir, bir şey bilmiyorsan. Bundan da alimler diyorlar, ist, ist, e, tarttığımız delil nedir İnsan oğlunun tabiatında var her şeyi soruşturup ara, araştırması lazım yani merakı var insan oğlunun bilsin bu nedir onun için bizim dinimiz akıl mantık dinidir neden böyle oldu soracağız Allah işte aklı vermiş burada çalışacaktır Allah akıl verdiği için insan oğluna sorar araştırır ama diğer mahlukatlar sorup araştırmıyorlar çünkü akılları yoktur seçimleri yoktur e ee, sonra ilim talebinde diyor ki: "Kaleseteciluni inşallah. Sabiren ve la asileke amra. Ben sabrederim ve la asileke amra. Burada bir latife var. Ee, diyor ki ben sabrederim inşallah sabrederim ve senin sana isyan etmem. Alimler diyorlar sabredemedi Musa. Neden? Çünkü dedi inşallah ben sabrederim. Ama Hazret İsmail babası derken seni dedi. Kes İnşallah ben sabrin. İnşallah ben sabredenlerden olurum. Ben kimim sabreden? Onun için mümin diyemez ben müminim inşallah. Ne diyelim? İnşallah ben müminlerdenim. He? Yani insan teskiyetmesin kendisini Allah Teala karşısında. sonra Hıdır Aleyhisselam cemiye gelirken demek ki insanlar ee, burada ne çıktı ders? İnsan kendi halal kazanç her zaman güzeldir. Çünkü insanlar halal paralarıyla e, insanları cemiyle taşıyorlar. Onu da Hıdır aleyhisselam ikrar etti. Bir de Hıdır aleyhisselam orada dedik bir kuş geldi gagasıydan sudan aldı. Hadiste geçtiği gibi Bukhari Müslüm'de. Bunun da anlamı geliyor ki Allah'ın ilmi sayısızdır bitmez. Allah'ın ilmi nedir sayısızdır bitmez aynen ayetin sonunda keyif surasının sonunda geçtiği gibi dürçü lewkânel behrû midâden li kelimâti rabbi bu deniz yaprağı olsa bütün ormanların kalemi ağaç olsa Allah'ın ilmini yazsan bitmez Allah'ın ilmi ama insana ne kadar verilmiş ve mâ utîtum minel ilmi illa qalil az bir ilim verildi size bu da buradan e delil olur bu da delil nedir? İnnehu ilim, e, Allah'ın ilmine göre biz bizim ilmimiz hiçbir şey değil. Bir delil daha alimler çıkartıyorlar bundan. Bu da nedir? Diyor ki, e, Hazret Hıdır Aleyhisselam ne yaptı? Cemiyi bozdu. Az bozgunluğa katlandı. Neyi kuvartın? Büyük maslahatı kurtarsın. O çocukları kurtarsın. Onun için bazı alimler, ...bazı şeyde fire verirler... ...tagutların karşısında... ...zalimlerin karşısında... ...nasıl tüküya var... ...nasıl zahiren sene küfre zorlasa Ammar İbni Yasir gibi... ...çüfredersin... ...ama bunun ölçüsü var... ...her ağzına gelen de küfretmez... ...ikrah altında olacak... ...ikrah da tam şiddet, kılınç başının üzerindedir... ...yok zenden olur... ...ben ne dersen böyle olur... ...olmaz... İşte bu da delildir... ...bazen fire verirsin... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlaşma yaptı müşriklerle Sülhül Hüdeybiye'de? Nasıl 10 e, e, sene Sülhül Hüdeybiye'ni yaptı? Nasıl Yahudilerden ittifak yaptı? E, bir mümin de e, bugün de bu tağutî sistemlerde yapabilir. Onun için her gördüğümüz alimler tağutlardan hoş geçinirse bu anlamı değil bunları reddederiz biz. çünkü bugün de böyle insanlar çok var. Bu da eyniyetten değil, eyniyetimizde niyetlerinde şüphemiz yoktur ama bu da cahilliktendir. Cahil çordur. Cahil çor olduğu için önünü görmez. Alimler de bunun üzerine duruyorlar işte. Sonra diyor ki, eee, Ehl-i Sünnet bundan çok faydalar çıkartırlar. E, o faydalar da nedir? İşte bir de Hızır Aleyhisselam o çocuğu öldürdü. Öldürürken ee, Hazret Musa aşırı kızdı buna nasıl olur bir çocuk öldürürsün ee, bir gayri nefsiz demek ki Hz. Musa'nın zamanında da e, ne diyor nefis nefiste diş dişe göz göze burun buruna o da kisas varmış o da orada da kisas varmış beni İsrail'de de kisas var bu da delildir ona onu için Hz. Musa inkar etti ee, diğer ayet Maide suresinde 45'te ve ketabna aleyhim beni İsrail üzerine yazdı. fiha ennen nefse bin nefsi vel aynabil ayni vel enfabil enfi vel uzne bil uzni ve sinne bis sinni vel curuha kisasun. Bu da nedir? Tevrette de var bu işte. Onun için Hz. Musa birincide ne dedi? Le kad zi'te şeyen imra çok çötü." şey yaptın dedi. Ama Çincisler dedi Nukra Nukra eblehu el imra İmra kötü bir şey yaptın Nukra nedir? Fazil bir şey yaptın. Çok kötü bir şey yaptın. Yani yaptığın iş sabredilmez üzerine. Demek ki katil çok önemlidir. İşte bu türlü e, fıkhlar bizim için çok önemlidir. Ondan sonra duvarı yaparken Kadir Aleyhisselam ee, e, ne yaptı? Çöylüler onu şey yapmadı ama o gitti duvarı yaptı. Buradan da alimler diyorlar ki e, e, e, cimrilik güzel bir şey değil. O çöy ehli cimrilik yaptı. İnsan her zaman misafirine ikram etmesi lazım. Onu için Resulullah diyor kim Allah ve Resuluna inanıyorsa e, misafirini Allah varasuna vaqrel gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Bu da şeydir. Sonra sen e, ücret almak e, mahsuru yoktur. Bir yerde işleyeceksin, ücret alacaksın. Çünkü Hz. Musa dedi ücret almadan yaptım bunu. Bir de yaparsın Allah rızası için. Onda da bir mahsuru yoktur. E, Vasayre bu türlü şeyler. E, bir de alimler diyorlar ki. Ee, anlamı gelir ki bir baba evlat e, bir baba çocuğunun parasını temin edebilir. Ee, kimsesi yok ise işte o parayı hazırlayabilir. cömedebilir edebilir. Yani de onu işe de yatırabilir. Bunlar hepsi caizdir. Evet. Sonra en sonda ne kalıyor? Diyor ki e, bu Allah'ın Hazret, e, Hazret e, şey Açıklar Canımını Diyor ki bu Allah'ın bir rahmetidir. Rahmetun min rabbika. Demek ki her şey Allah'ın elindedir. Bütün eylikler bize Allah'ın rahmetiyle olur. Her her ayet her Allah'ın bütün meseleleri bize geldiği yiyecek içecek hayat aldığımız nefes nedir? Allah'ın rahmetiyle olur. Bir de Hazret Hızır diyor ki burada ve ben kendi ihtihadımla bunları yapmadım ey Musa. Bu da delalet eder dedik nübuvvetine. Sonra ne diyor? سَأُنَبِّئُكَ بِتَعْو۪يلِ مَا لَمْ تَصْتَتِعَ اَلَيْهِ sabra. Sen sabredemediğine tevilini ben senin için şu anda açığılayacağım ey Musa diyor. Tevil. Tevil nedir? Bir mübhem şeyin açığlamasıdır. Tevil budur. Bir mübhem şeyin açığlamasıdır. Kur'an'da Tevil birçok ayette geçiyor. Hatta Hz. Yusuf ayetinde en çok geçen e, tevil meselesidir. Çünkü kıssanın olayı bunu ilcildir ilgilidir. 17 e, yerde tevil meselesi geçmiş. 8'i Hz. Yusuf'un kıssasındadır. Çünkü alimler diyorlar kıssa teville ilgilidir. Rüya ile ilgilidir. Tevilinde e, şeyi nedir? E, haberi gerçeğe çevirmektir. Teoriyi uygulamaya çevirmektir. Zihnindeki bir e, fotoğrafı canlandırmaktır. Bu tevildir. İşte bu tevil yaparım seni. Açıklarım bu mübhem şeylerin e, meselesi nedir? E, en son olarak e, ve çok sorulan e, mesele Hazret e, Musa Hıdır Aleyhisselam kıssasında o da nedir? Ee, Hazret e, açıklarken Hıdır aleyhisselam bu tevilleri Hazret Musa için her birisinde ayrı ayrı kelimeler kullandı. Oç hiçmet nedir? Tabi alimler diyorlar bu hikmetini Allah bilir. Biz bunu bilemeyiz. Çünkü Resulullah açıklamamış bize hikmetini. Ama lügatse de alsak güzel latifeler çıkabilir. Meselen e, şeyi sefineyi, cemiyi Bozarcan ayıblerken ne dedi? Fa'arat tu an'ibaha. istedim bu cemiyi ayıbliyim Hatta arkalarından e, kral almasın bunu. Ama çocuğu öldürürken dedi fa'aradina en yubaddilehuma rabbuhuma. Biz ben biz öldürdükten sonra dedi biz istedik e, Rabbi onu hayırlı yapsın. Ama duvarı kakarcan fa'arada rabbuka. Senin Rabbin ey Musa istedi. Ne istedi? Bu böyle olsun. Niye? Ee, Birincide ben istedim. ikincide biz istedik. Üçüncüde e, Rabbin istedi. Bunun e, üçü neden? latifalar? Yani bununla ilgili dedik elimizde bir delil yoktur. Ama ilim gereği ilim, e, ilimden istimbat ederek, lügatten istimbat ederek, şeriatin genelinden alimler güzel latifeler çıkartmışlar. Birincisi Birincisi latife nedir? O meselede üç tane e, tederruc var. Tederruc nedir? Yani basamak basamak inmiştir. Birincide diyor ben, biz Rabbin. Bu bir güzel bir latifedir. E, birincide kendisine, çincise, Çincide cami şikrinde, üçüncüde sadece Allah'a. E, çincisi e, Allah-u Teala ee, e, kötü meseleleri birincide meselen kötü meseleni Allahu u Teala'ya daha edeb babinden kötü mesele Rabbil Alemine isnat edilmez. Şer Rabbil Alemine isnat edilmez. Bu ehli sünnette bir kaidedir. Nedir kaide? Allah'a şer nispet edilmez. Çünkü Allah şerri sevmez. Şerri emretmemiz tam tersine şerden uzak durmayı kullarını emretmiş zulmü da kendi nefsine ve kullar arasında yasaklamıştır. Onun için Hıdır Aleyhisselam edeb gereği demedi Allah istedi bu cemi bozulsun. Dedi ben istedim. Bu da ne kabilindendir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam aynasını yaptı. Ne dedi? Dedi ki اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ين۪ي Beni yaratan bana hidayet verir. اَلَّذ۪ي هُوَ ve وَيَسْق۪ين۪ي o, Allah beni yaratan benim rızkımı ve içeceğimi verir. Eğer men hastalandın o bana şifanı verir. يُم۪ يُم۪ يُم۪ يُم۪ يُم۪ ben ölsem de beni o diriltir. Bak burada bütün şeyleri Allah'a nispet etti ama hastalığı kendin nefsine nispet etti. Ondan dolayı bu da bir adeptir. Adep cereyi ne olur? Ee, şey e, nispet olmaz Allah subhanehu ve teala'ya sonra ne diyor e, gulamı öldürürken e, e, evet gulamı öldürürken ne dedi Hıdır aleyhisselam dedi ki e, biz istedik bunu biz istedikte ne var diyor alimler diyorlar birincisinde ölüyü kendine nispet ediyor çocuğu öldürmeyi kendine nispet ediyor. Öldürmek münker bir şeydir. Onu hiç Hz. Musa dayanamadı dedi: "Cialte şeyen imra. Çok e, nukra." Yani çok e, münker bir büyük bir münker yaptın. Ama al e, sonucunu kim istedi? Allahu Teala çünkü babaları salih Müslümanıydılar, mümin idiler. İstedin olsun. Onları kurtarsın. Demek bu olayda iki şey var alemler diyor. Birincisi Allah istemiş babaları için daha hayır olsun. O çocuk çünkü kafir olacaktır. Baba anaya aziyet verecektir. Baba anne de aziyet yer. Neden aziyet yer? Çocuğun küfür üzerine görse. Yani de fitne olur baba anaya. Onun için baba ananın ibadeti, imani gereği Allah baba anayı kurtardı. Ama tenfizi kim yaptı? Hıdır aleyhisselam yaptı. Sonra üçüncüde Allah Subhanahu ve teala ne yaptı? Sadece ona nispet etti Neyi? Duvarı yapıp Onun altından çıkartan Çünkü bunda ne var? Gayb meselesi var Kim bilir müstakbeli Kim bilir geleceği Kim bilir gaybi? Allah'tan başka Onun için Dedi ben yaptım Niye de yaptım bilmiyorum Yani biliyorum neden oldu Ama ne zaman çıkar onu ben bilmem Ben ne bilirim? Allah bana dedi duvarıyı O şey e, e, Kens e, hazine sonradan çıkar. Bu da nedir? Allah'ın bir elmidir Allah'a nispet etti. Bu da güzel bir latifadır. Velhamdülillahi rabbil alemin.